Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. İnne Alhamdulillah, n-ahmduhu ve n ve n ve n anfusina ve min seyaati amlina. Men yehdi Allah, ve men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 bu hafta dersimizin konusu Zilhicce'nin ilk 10 günün fazileti, Arafa günün azameti ve kesecek olan kurbanın meşruiyeti ve ahkamı üzerine olacaktır inşallah. Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz Arap dili literatüründe şöyle bir deyim vardır. Deniliyor ki, Lü K L M K A M N M A ve A L V L K L F E N R E J A L H 1424 yılın M ayının İlk girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla böyle bir münasebeti değerlendirmek sohbetimizi bu ayın ilk on günün fazileti ve arefe günün azameti üzerine yapmayı arzuladık. İnşallah Uteala hepimiz için faydalı olur ve istifadeli olur. Sanırım Ancak Konuya girmeden önce Bugünkü Müslümanların Cehaleti Üzerine Durmak istiyorum Muhterem kardeşlerim Öncelikle Bir gerçeği kabul etmek zorundayız O da Bugünkü Müslümanların Haline baktığımızda Cehalet ve şuursuzluk öyle başını almış gidiyor ki birçoğumuz birçok Müslüman yaşadığımız beldelerde kendi mukaddesatına dinine ve kültürüne ait değerler zaman ve mekanlar hatta İslami şahsiyeti bile unutturulmuş bunun yerine batılların kültürüne ait şeyler değerler yerleştirilmiş ki bunun gerçek adı da batı sömürgeciliğidir muhterem kardeşlerim ne yazık ki bunun İslam ülkelerinde bu batılılar misyonerlik faaliyeti ve oryantalizm hareketiyle bunu gerçekleştirmeyi yani İslam ülkelerinde bunu gerçekleştirmeyi başarmışlardır. Bunun diğer bir yönü de acı olan tarafı batıya hicret eden veya çalışmak maksadıyla buralara gelen ve Müslümanları asimile yoluyla yani kendilerine adapte, adaptasyon e, yoluyla kendilerine e, benzeterek Aynı potalarında eriterek batı toplumuna adapte ederek eritmek hamlesine gidilmiştir. Müslümanları eritme hamlesine gidilmiştir. Böylelikle hem doğuda olan Müslümanlar, doğu ülkelerinde olan Müslümanlar hem de batı ülkelerinde olan Müslümanların birçoğu böylelikle şahsiyetini İslami kimliğini yitirmişlerdir arkadaşlar. Bunun belirtilerini görmek istiyorsak sokakta geçen bir Müslümanı tutup kendi değerleriyle ilgili dini yaşantıyla ilgili kültürüyle ilgili mantasıyla ile ilgili sorular sorduğumuzda maalesef ne hicri takvimden ne de faziletli olan ay ve günlerden haberi olmadığını görürüz arkadaşlar. Küfür ehli öyle hakimiyetini sağlamıştır ki bugün örnek gösterecek olursak Amerika'nın mesela bir ülkeye e, saldırması Hiçbir İslami saldırmasını, hiçbir İslami güç engel olamıyor. Bugün Amerika'nın Orta Doğu'ya uyguladığı oyunlar ve saade hakimiyeti hiçbir İslam ülkesi veya İslam ülkeleri buna karşı ne bir tedbir alabiliyor ne de e, engel olabiliyor arkadaşlar. Çünkü bizler ne yazık ki uluslar düzeyinde temkini ve otoriteyi kaybetmiş bir ümmetiz. Evet. Bu gerçek ama belki bizim için acı olabilir. Fakat gerçektir. Böyle kısa bir giriş yaptıktan sonra şimdi Müslümanları bilgilendirmek babından değerleri ve mukaddesatı hatırlatma babından böyle mübarek bir aya girmemiz münasebetiyle yani zilicenin ilk on günün fazileti bunun üzerine duracağız. Muhterem kardeşlerim Allah'ın bu ümmete olan rahmetinden ve ihsanından biri de hacın ikamesini Haccın yapılmasını Zilihice'nin ilk 10 gününde ve bunu takip eden Zilihice'nin ilk 10 gününü takip eden bayram günlerinde kılmış. Neyi? Haccın ikamesini. Vermiş olduğu işte bu nimetlerden bir tanesi budur arkadaşlar. Kim hacca gitmekten aciz kalırsa veya daha önceden gitmiş ise bari bu on günde kendisini evinde salih ameller işlemek suretiyle bu ilk on gününü ihya etmeye çalışır. Çünkü bu günlerde yapılan salih ameller Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen, hadiste görüleceği gibi haştan daha faziletli olan cihattan bile daha faziletli sayılmıştır. Bir amel olarak sayılmıştır. Böylelikle bütün Müslümanlar bütün müminler bu ibadete iştirak etmiş olmalarına bu vesileyle hasıl olmuş olur. Bu mevzuda gelen rivayetleri hep beraberce görelim. Birincisi, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şu rivayeti bize nakleder. An Abdullah İbni Abbas'in radıyallahu anhuma anin sallallahu aleyhi ve selleme kal ma min eyyamin العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام قال كي الله رسول sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a bu günlerden yani zilhiccenin bu 10 gününden işlenmiş olan amelden daha sevni bir amel yoktur. Allah'a daha sevimli bir amel yoktur. Bu 10 gün içerisinde yapılan amellerden Allah'a daha sevimli bir amel olamaz. Fakalu ya Resulullah. Wala'l cihadu fi sebilillah. Ey Allah Resulü, Allah yolunda yapılan cihad da mı? Bundan daha sevimli olamaz. Kal wala'l cihadu fi sebilillah. Evet. Allah yolunda yapılan cihat da bundan daha semli olamaz. İlla raculen haraca bi nefsi ve mâlihi thumme lem Ancak bir adam ki Allah yolunda cihada çıkar ne kendisiyle ne malıyla geriye dönmez. İşte bu tabi ondan farklıdır. Bu ondan isnna edilir. Yoksa diğer amellerin hiçbirisi bu on gün içerisinde Zilcen ilk 10 gün içerisinde yapılacak amellerden Allah'a daha sevimli olamaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rivayeti Buhari ve Ebu Daud ve Tirmizi takırç etmişlerdir. İkinci rivayetimiz Hassa'dan geliyor. Radıyallahu anhâ kalet erbe'un lem yekun yede'uhunna Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Dört şey vardır ki, Dört amel vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları kesinlikle bırakmazdı. Evet. Birincisi Siya Muhurra. Aşura Aşure orucu. Vel Ashr aymin dil Hicce. Bir de ikincisi Aşura'nın o ilk 10 gününde tutulan oruç birincisi Muharrem ayında aşure orucu ikincisi zilhiccenin ilk on günündeki oruç üçüncü amel ise ve thalâfete eyyâmin min kulli şehr her ayda tuttuğu üç günlük oruç her aydan dördüncüsü dördüncü amel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bırakmadığı amel ve rek'ateyni sabah namazının farzından önce kılmış olduğu iki rekat sünnet. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar bu dört tane ameli kesinlikle bırakmazdı. Tekrarlayalım. Muharrem ayında aşure orucu, zilicenin ilk on günde tutulan oruç, her aydan üç gün oruç ve sabah namazının sünneti. Bu rivayeti i̇mam Ahmed Ahmet ve Nesai say bir senetle takriz etmişlerdir. Muhterem kardeşlerim bu zikretmiş olduğum hadisi şerifler Zilhiccen ayının ilk 10 gününde ibadetlerin ve salih amellerin her türlüsünü ama her türlüsünü çoğaltmamıza teşvik edilmekte ve bu günlerin Allah katındaki fazileti ...anlatılmak istenmektedir. Allah'ı zikretmek... ...nafile namaz kılmak... ...nafile oruç tutmak... ...Kur'an-ı Kerim'i çokça okumak... ...sadaka vermek... ...Allah'ı... E, ...Cenab-ı Hakk'ı ra razı edecek... ...iyi ameller işlemek... <gülüyor> ...ve bu gibi amelleri yapmamızı bizler için birçok ecir ve mükafatı elde etmeye vesile olacaktır inşallah Teala arkadaşlar. Selet-i Salih'in döneminde yani Hicri üç asır sahabe, sahaben evlatları ikinci asır ve sahabenin torunları üçüncü asır sahabeyi görenler sahabeyi görenleri görenler, tebe tabiin. Bunlara biz tümüyle Selefi Salih'in dönemi, ilk üç asra biz Selefi Salih'in dönemi diyoruz arkadaşlar. İşte bu dönemlerde yaşayan insanlar üç çeşit on günü tazim ederlerdi. Evet. Bunları görelim. Birincisi, Zilhicay'ın ilk on günü. Bu on günü değerlendirirler, ihya ederlerdi. İkincisi, Ramazan ayının son on günü, Kadir Gerisi'ni arama günleri ve de Muharrem ayının ilk on günleri. Yani aşırı orucunun bulunduğu ay. İşte bu üç çeşit dediğimiz on günü, Selefi Salih'in her yıl bu münasebetler geldiği sürece bunları kesinlikle ne yaparlardı? Değerlendirirlerdi ve bunları ellerinden geldiğince ihya etmeye çalışırlardı. Zilhicce'nin bu on gününde yapılacak olan amellerden biri de muhterem kardeşlerim. Kurban ibadetini gerçekleştirecek olan Müslümanların kurbanı keseceği güne kadar saçını ve tırnaklarını kesmemesidir. Böylelikle mukaddes topraklarda bulunan hacılarla aynı ameli paylaşmış olurlar. Çünkü onlar biliyorsunuz ihramdan çıkıncaya kadar kesinlikle saçlarına dokunmaz ve tırnaklarını kesmezler. Evet. Böylelikle Hacca gitmeyen Müslümanlar da aynı ameli onlarla paylaşmış olurlar. Bu konuda Ummu Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevce salihalardan validemiz Ummu Seleme radıyallahu anhâ an Ummu Seleme te ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme qal izâ raeytum hilâle zilhicce ve en yudahhiye fel yemsik an şa'rihi ve effari der ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zilhice hilalini gördüğünüzde ve kim kurban kesmek isterse arzu ederse saçlarından ve tırnaklarından bir şeyler almasın evet yani onları kesmekten kendini imtina etsin. Bu rivayet Müslüm'ün rivayetidir. Burada Beyn-i kısa bir bu münasebetle bir bilgi vermek istiyorum bu hadisle ilgili. Arkadaşlarımızın çoğunda Seyyid Sabık'ın Fıkıh sünne kitabı vardır. Bu kitabın kurbanlar bahsinde yani kurbanla ilgili ahkamı anlatırken bu hadisi tercüme eden mütercim yanlış tercüme etmiş. Oraya bakabilirsiniz. Orada yapılan tercüme şu şekilde. Zihicce ilanını gördüğünüzde kim kurban kesmek isterse kurbanın saçlarına ve tırnaklarına misk sürsün. Yapılan tercüme bu. Felyumsik tabirini yanlış anlamak suretiyle yani... Ee, kurbanın saçlarına hani kurbanın tüylerine ve tırnaklarına mis sürsün diye yanlış bir tercüme yapılmış. O tercümeyi e, bu münasebetle söylüyorum. Düzeltin. Evet. Zilice ile ilgili Zilice'nin 10 fazileti ile ilgili gelen rivayetler ve o 10 gün içerisinde yapılacak olan amellerle ilgili e, gereken bilgileri vermiş olduk. Şimdi diğer yani konumuzun diğer e, bir alt başlığına geçiyoruz. O da Arafa gününün azametiyle ilgili. Muhterem kardeşlerim Zirhici ayının bu on gününde, on günün birinde biri de Arafa günüdür. Arafa günü denilmesinin sebebi Müslümanların, hacca giden Müslümanların Arafat sahasına gelip Arafat'ın e, yani sahası hudutların içerisinde olup Orada Allah'a yağlanma maksadıyla Grup vaktine kadar Güneşin batış vaktine kadar Orada vakfede bulunmaları Sebebiyle o güne Arafa e göndermiştir arkadaşlar Möklif ehlinin bayramıdır Durak ehlin yani orada Arefe günü orada Allah'a yalvarmak maksadıyla duran hacıların bayramıdır. Allahu Teala Müslümanlara dinini burada tamamlamış ve şu ayeti kerimesini indirmiştir. Esteyrid billah el yevme akmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleikum ni'meti ve raditu lekum el islam Bugün dininizi ikmal ettim ve nimetimi üzerinize tamamladım din olarak da sizden yani size İslam'ı seçtim yani İslam'dan razı oldum. Size din olarak İslam'dan razı oldum diyor Cenab-ı Hak. Son din olmaz hasebiyle Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu ve kabul ettiği din arkadaşlar İslam dinidir. Maide suresi ayet 3 üç kerim 3'e bakabilirsiniz. Evet. Arife günü günahların Mağfiret olunduğu, afedildiği, bağışlandığı ve cehennem azabından azat olunduğu gündür. Rabbimizin Arafat'taki kullarıyla övündüğü gündür. Bu mevzu da bakınız çok önemli bir rivayet var. Onu sizlere okumak isterim. Hani Ayşe'te tekâlet, "Kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem" Ma min yawmin akther min ay ya'tiqa Allahu fihi min an-nari min yawmi Cenab-ı Hakk'ın Arefe Günü'nden başka bir günde daha fazla kullarını azat ettiği bir gün yoktur. En fazla azat ettiği gün, cehennem azabından azat ettiği gün, kulların beraate kavuştuğu gün hangi günmüş arkadaşlar? Arefe günü. Ve innahu ثُمَّ يُبَاه۪ي بِهِمُ الْمَلَائِكَ Ve kullarına yaklaşır. Bazı rivayetlere dünya seması iner. Ve onların bu yalvarış ve yakarışlarıyla meleklerine karşı övülür Cenab-ı Hak. Müslim rivayeti bu. Abdullah bin Ömer'in rivayetinde ise şu ziyadelik e, zikredilmeye değerdir. قَالْ وَاِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَ يَقُول هَاُولَيْ عِبَادِي جَاؤُونِي شَعْثًا وَغُبْرًا شَعْثًا وَغُبْرًا يَرْجُونَ رَحْمَةِي وَيَخَافُنَ عَذَابِي وَلَمْ يَرَوْنِي فَكَيْفَ لَوْرَأَوْنِي Çok önemli bir rivayet, çok etkileyici bir rivayet. der ki cenab hak? Ee, burada İbn-i rivayetinde Peygamber Müsallem der ki Allahu Teala dünya semasına iner ve meleklerine karşı kullarıyla övünür. Der ki işte kullarım bana saçları dağınık ve toz içerisinde geldiler. Dikkat ederseniz hacca gelen insanlar e, orada o haccın kalabalığı sebebiyle yolculuğun oradaki işte meşakkatin sebebiyle durumları dağınık, değil mi? Toz içerisinde, saçları dağınık bir şekilde işte bana gelen kullarım bunlardır. Benim rahmetimi umarlar ve azabımdan korkarlar. Beni görmedikleri halde. Ah, bir de beni görselerdi. Halleri, durumları nice olurdu." diyor Cenab-ı Hak. Evet, bu rivayeti Abdürezak Musannafında ve İbn-i sahinde nakletmiştir. Muhterem kardeşlerim Arafe günün Allah'ın rahmetinin kulları üzerine inmesinden dolayı şeytan bu on güne kim besler ve bu eder. O gün Arafat'ta olanlar müstesna diğer kullarının yani hacca gitmeyen diğer kullarının oruç tutmaları müstehab görülmüştür. Ama Arafat'takiler ise haccılar Rahman'ın misafirleri olarak görülmüş. Bu mövzudaki rivayetlere bir göz atalım. An ebi katade tekal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme savmu yevmi Arafa yukeffirü seneteyn maziyeten ve mustakbele. Ve oruç günü Ashura, geçmiş bir yılı Der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arafat günü oruç tutmak iki yılın kefaretini icap eder. Evet, biri geçmiş sene, bir de gelecek sene günahlarına kefarettir. Aşure orucu ise geçmiş bir yılın günahlarına kefarettir diyor. Bu rivayeti kütüb imamlarından Buhari ile Tirmizi hariç diğerleri nak etmişlerdir. İkinci rivayetimiz ise Ebu Hurey'den gelir. Han Ebu Hureyre taqal: "Ne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an savmı Arafat be Arafat." Rivayetü Ahmed ve Ebu Davud ve Nesai ve İbn Mace. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat Meydanında yani Afat'taki yani meydanda orada bulunanların oruçmalarını yasak etmiştir, ne yetmiştir? İmam Tirmizi der ki, "Qalat Tirmizi istehab ve ilm sıyam yum arafe illa bi-arafe. İlim ehli arafe günün orucunu müstehap görmüşlerdir, ancak e, Arafat'taki hacılara bu nedir? Müstesnadır. Onlara böyle bir oruç yoktur. Niye? Çünkü onlar Rahman'ın misafirleridirler. Muhterem kardeşlerim. Evet. Konumuzun diğer bir alt başlığı var ki bu da çok önemli. Zaten e, beklediğiniz kısım bu. O da kurbanın meşruiyeti ve ahkamıyla ilgilidir. Bu konuda da size bazı e, somut bilgiler vermek istiyorum ahkamıyla gelip, kurban tarif etmek istediğimizde Allah'a yaklaşma maksadıyla bayram ve teşrik günlerinde kesilen hayvanların adıdır o günlerde kesilen hayvana biz ne diyoruz Allah'a yaklaşma maksadıyla kurban diyoruz kurban kelime olarak zaten yaklaşma anlamındadır harapçada kurb kelimesinden gelir Kurban, Allah'a yaklaştıran nedir? İşlenen bir amel. Olmaz hasebiyle o hayvana, kesilen, o günlerde kesilen hayvana kurban adı verilmiştir. allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de bakınız, şu hitabıyla meşru kılar. وَالْبُدْنَا جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَائِرْلَاهِ لَكُمْ فِيَا khair Kurbanı, biz sizi için Allah'ın şiarlarından bir şiar kıldık ve onda sizin için hayırlar vardır. Evet, bu ayet-i kerimenin, bu kitabın hükmüyle kurban Müslümanlar için meşru kılınmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabi bunun yanında Kevser suresinde, Gelen, Estaizbillah, اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرُ Ayet-i kelimesi de bu konuda e, delildir. Ey Resulü biz sana kevser, kevseri verdik. Havuzu kevseri verdik. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Ayeti de buna delildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurban kesmesiyle muhterem kardeşlerim ashabının ve sonraki nesillerin de bunu uygulamasıyla bunda icma ettikleri sabit olmuştur. Hükmü ise yani kurban kesmenin hükmü ise ilim ehlinin çoğuna göre müekked bir sünnettir. Yani tevkid edilmiş yapılması ısrarla tavsiye edilmiş bir sünnettir. İnkâr olup da kesmezse mekruh bir amel işlemiş olur. Yani vakti yerinde olduğu halde kesmezse kurbanı mekruh bir amel işlemiş olur. Bu konudaki dillere gelince bazı rivayetlerde muhterem kardeşlerim kurban kesme ibadetini kişinin iradesine bırakılması bunun vacip olmadığını gösterir. Mesela az önce Ummu Seleme'den gelen rivayette işte kim kesmeyi arzu ederse tabiri vardır. Bu tabirden, bu ifadeden kurban kesmenin vacip olmadığı, müekked bir sünnet olduğu anlaşılmaktadır. Zira farz ve vacip olan ameller kulların iradesine bırakılmaz. Kulların iradesine bırakılmaz. İmam Ebu Hanife gibi bazı ilmehli ise gücü yetene vacip görmüşlerdir. Delleri ise şu rivayettir. Ammihnef İbn-i Süleym قال وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا بِعَرَفَاتِ قال يَا اِوَا النَّاسِ اِنَّ عَلَى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أضحية. Der ki Mihnef biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte Haç'ta Arafat meydanında vakfeye dururken dedi ki insanlar en insanlar her ev halkına her yıl bir kurban gereklidir burada hala ismi fiildir yani e, gereklilik anlamında kullanılmıştır Ebu Davud İbn Mace bunu Hasan bir şekilde tahciz etmiştir. 2. rivayet ise Ali Ebu Hurayra'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e قال: "Men lehu si'atun ve yudahi fe la yaqrabanna Bu rivayet İbn Mace'de Hasan bir senetle tahciz edilmiştir. Der ki bu rivayette kimin gücü yetip de kurban kesmezse bizim musallağımıza yaklaşmasın. Tabi tercih edilen görüş bunun müekket bir sünnet olması. Bunlar hep hani, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ısrarla tavsiyesi ile e, alakalı rivayetlerdir. E, daha önce okumuş olduğum bir rivayet e, bunun bir emir değil, ısrarlı bir tavsiye olduğu. Çünkü yapılan bu amel kullan iradesine bırakıldığı için e, vacip görülmemiştir. Müekked bir sünnet olarak görülmüştür. Kurban kesmenin hikmetine gelince Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ın ibadetini hatırlama ve insanlara genişlik verme, içtimai yardımlaşma gayesiyle bu ibadeti meşru kılmıştır. Bu hikmetlerden biri. Kurban muhterem kardeşlerim ancak deve, sığır, dana, koç, koyun ve keçiden olur başka hayvanlardan kurban caiz değildir memleketimizde işte birçok cahil insanlar arasında şuyu bulmuştur bazılarının işte e, oros tavuk kesmeye kadar gidenler var yani bunu kurban sayanlar var bu tabi cahilliktir bilmemezliktir kuzudan altı ay keçiden bir senlik olur ulaşınca kesilir sığırdan iki yaşında deveden beş yaşında bulunan e, kurban kesilir. Kesmek caizdir. Bunda hayvanın dişi ve erkeği müsavidir. İşte mesela bilhassa mağriplerinin e, kurban olarak koyun olarak sadece erkek olmasını öngörmeleri. Bu tabi evdaniyet açısından demiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koç kesmiştir gelen rivayetlerde ama kesinlikle yani dişiden kurban olmaz diye bir kayıt yoktur. Yani böyle bir düşünce sadece yani e, koçtan kurban olur düşüncesi yanlıştır. Boğazlama işine gelince bayram günü sabahı güneş doğduktan sonra Güneşin bir mızrak boyu yükselmesiyle bayram namazı akabinde bu kurban kesme ameliyesi icra edilir. Şayet kişi kendisi kesemezse başka birine kesebilir arkadaşlar. Ve başında bulunur. Keserken de Allahu Ekber demesi ve boğazından kan akıtırma suretiyle kesmesi şarttır ki biz buna tedkiye diyoruz. Kesme işi, kurban kesme işi bayramdan teşhik günlerinin sonuna kadar <gülüyor> devam edebilir. Cenab-ı Hak bakınız Kur'an-ı Kerim'de kurbanla ilgili kesme işiyle ilgili şöyle buyurur. قال تعالى لَنْ يَنَا لَلَّهَا لُحُمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ Kesmiş olduğunuz kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan sizin takvanızdır. Allah'tan korkmanızdır. Yani bu ibadeti işleyerek Allah'tan korkmanızdır. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, uygulaması nasıl onu görelim. Anca bir ibni "Kal." kalb Şahid tu ma sallallahu aleyhi ve sellem bil musalla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le musallada yani bayram namazında hazır bulundum. Felemma qada hutbetahu nazala min minberihi uutiya bikabşin. Minberinden indi namaz kıldıktan sonra ve kendisine kurbanı koçu getirildi. Fedebahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi yedihi ve Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber. Bu anni ve amma lem yubah min ummeti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi eliyle boğazladı ve dedi ki: Bismillah Allah'ın adıyla Allah büyüktür. Bu benden ve ümmetimden kesmeyenler için." Ebu Davud'e rivayeti budur. Muhterem kardeşlerim, boğazlanması caiz olmayan hayvanların durumuna gelince bunlar yani özürlü hayvanlar diyoruz biz buna fıkıhta bunlar özürlü hayvanlar olarak geçer bunları kurban olarak e, kesilmesi caiz değildir yani edilmiştir <gülüyor> rivayete açıkça bunlar bunlar nitelikleri vasıfları gelmiştir قال Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme erbatun la tudziu fil adahim kurbanlar içerisinde dört tanesi, dört tane özür sahip olan hayvanlar, dört tane birisine, birisine veyahut bir iki özür bir tane olabilir. Bunlara sahip olan, bunlara birine sahip olan hayvanlar kesmek caiz değildir. El <gülüyor> avraul beyyune avruha Şaşkınlığı yani gözünün e, şaşkın olması bir gözü görmüyor hayvanın. Sağ sol fark etmez. Açık olan beyin. Açık görüyorsun ki bu hayvan özürlü. Bir gözü kör. Vel meridu el beyunu maraduha. Hastalı açık olan belli olan hayvan. Hasta hayvan. Ölecek öldü. Üçüncüsü vel arcau el beyunu dal'uha. Sakatlığı belli olan hayvan. Bir ayağı mesela sakat hayvan e, topalarak, topallayarak yürüyor, açık net görülüyor. Üçüncüsü de e, dördüncüsü vel ashfa ulleti la tenqi. Ayakta duramayacak derecede duramayan cılız olan bir hayvan artık e, o derece cılız, zayıf ki ayakta duramıyor. Bunlarda bir şey çıkmaz yani. Bundan kesip de hangi Müslüman tasadık edeceksin? Evet bu rivayeti sünemler e, takciz etmişlerdir. Sünemlerin bazı rivayetlerinde boynuzla kulağı hayvanın boynuzu ve kulağının tamamen kökünden zayı olduysa bu sınıfa dahil edilmiştir. Kesilmeyen sınıfa dahil edilmiştir. Ancak kulağın veya boynuzun bir kısmı duruyorsa kurban edilmesinin caiz olduğu belirtilmiştir arkadaşlar. Kurban, deve veya sır ve dana ise bu gibi hayvanlar 7 kişiye kadar buna iştirak edilmesi caiz görmüştür ilim ehline göre. Aynı zamanda bir kurbanın bütün bir aileye yeteceği hadislerde zikredilmiştir. Az önce okumuş olduğum Mihnefi rivayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ev halkına bir kurbanın yeteceğini ifade etmiştir. Burada sıkça mesela sorular soruluyor. İşte hocam e, biz mesela bir evde yaşıyoruz ama e, kalamalı kız. Yani acaba ayrı, ayrı kurbanlar kesme gerekiyor? İşte oğlum ayrı mı kesecek? E, hanım ayrı mı kesecek? Falan gibi sorular sıkça geliyor. Aynı evde kaldıkları ve hesap kitapları yani e, hesabı bir oldukları müddetçe bir oldukları bir aile oldukları müddetçe nafakası evin reisine ait olduğu müddetçe bir kurban yeterlidir. Ancak ayrı bir aile olduysa hanımıyla e, ayrıldıysa baş, aynı evin başka bir katında kalsa bile hesabı kitabı gelir ayrı olduğu zaman e, bu defa orada kurban gerekir. Ama bir insan ya ben işte Böyle ama bir tane fazla kesip sadaka olarak tasadduk etmek istiyorum diyorsa onda bir şey yok, bir mahsur yok. Kişinin kendi kurbanından yemesi sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi koçunu kesmiş ve ondan yemiştir. Diğer kısımlarında e, fakir akrabalarına, komşularına ve ihtiyaç sahiplerine tasadduk eder. Burada yine e, sorulan sorulardan bir tanesi arkadaşlar, sıkça sorulan sorulan bir tanesi. E, i̇şte hocam benim bir e, kafir komşum var, gayrimüslim. Acaba ona ben kurbanımdan e, bir şeyler verebilir miyim? Müslüman değil. İlim ehli buna e, cevaz vermiştir. Muhalla sahibi mihaz muhallasında kurban baksinde bu konuyu tafsilatlıca alır ve bunu savunur. Ee, ve yani bir Müslümanın kurbanından yani Müslüman olmayan e, bir komşuna vereceğini e, açıkça ifade eder bunu. Güzelce anlatır. Bir de kurbanın bu gönderilme meselesi var. İhtiyaca binen kişi kurbanını vekalet yoluyla yani birisine vekalet veri, e, yoluyla gerek burada gerek başka bir e, yani işte burada başka bir şehirde veyahut memleketinde e, kestirebilir ihtiyaç sahibi varsa talep varsa ama tabi bu konuda genişlik var e, eğer müekket bu sünneti yani burada işlemek istiyorsa ve kurbanla yemek istiyorsa burada keser ama imkanı varsa hem burada keser. E, bazen mesela şeyler var. Bu cemiyetler var. Yardım cemiyetleri. İşte diyelim, e, fakir ülkelere diyelim böyle dağıtılıyor camide. Yani güvendiğiniz bir e, cemiyet. Yardım cemiyetleri. Bunlar vasıtasıyla e, göndermek e, istiyorsanız yani eğer böyle memleketiniz değil de başka bir göndermek istiyorsanız bu vekalet yoluyla bunu da paranızı yollayıp orada sizin adınıza kesilir ve o insanlar sizden istifade ederler bu iyiliğinizden dolayı. Hitam olsun, misk olsun diye muhterem kardeşlerim sohbetimi şu ayeti kerime ile bitirmek istiyorum. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Alimran Suresi'nde şöyle buyurur وَسَارِعُوا اِلَى rabbikum ve رَبِّكُمْ وَا جَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Genişliği yerle gök arası olan Rabbinizin cennetine ve mahfretine koşmak için yarışınız diyor. Öyle bir cennettir ki o takva sahipleri için hazırlanmıştır. Onlar ki, hem darda hem genişlikte infak ederler. Öfkelerini gizlerler. Kindlerini gizlerler açığa vurmazlar. Ve insanları bağışlayıcı olurlar. Allah ihsan sahiplerini sever. Muhterem kardeşlerim. Allah'ın mahfret ve cennetine koşmak bugünlerde çokça güzel salameller ve ibadetler işlemekle olur. Yoksa Boş söz ve kuruntularla Olmaz Cenab-ı Hak kendi rızasını uygun ameller İşlemeyi nasip müyesser kılsın Ve kurban e, Bayramınızı daha şimdiden İslam alimi için Birçok hayırlara vesile olmasını dilerim Beni sükunetle Dinlesin Allah sizden razı olsun İnşallah teala Kurban e, Bayramını bu sene bu yıl e, Aldığımız e, Kararla istişare neticesinde Burada beraberce yapacağız namazımızı kılacağız ve bütün kardeşlerimiz davetlidir bir kaynaşmaya inşallah teala vesile olur daha sonraki bayramlar için bir açılış olur Allah'ın izniyle bütün arkadaşlarımızı bu vesileyle buradan bildiriyorum davet ediyorum burada olmayan arkadaşlar da inşallah o teala diğer kardeşlerimize iletsinler bildirsinler gördüklerine ee, Cenab-ı Hak cümlemizi kendi rızasına muvafık ameller işlemeyi nasip etsin. أَقُلْ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ لَا لِي وَلَكُمْ وَاَلِسَى مُؤْمِنَ مِكُلْ لِذَا مِنْ فَاسْتَغْفِرُوا اِنَّهُ وَالْغَفِرُ الرَّحِيمِ Selamun Rahmetullah.